Ey kitap ehli! Artık size elçimiz Muhammed gelmiştir. O kitabınızdan gizleyip durduğunuz gerçeklerden birçoğunu size açıklıyor, birçoğunu da affediyor. İşte size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap Kur'an gelmiştir.